Dünya yolcusunun üçüncü menzilde müşahede ettiği, dördüncü hakikat olan, otuz üçüncü mertebe, rahimiyet ve rezzakiyet hakikatıdır. Yani, umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde, bütün zihayatın ve bilhassa zîruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların, hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkârâne, kuru ve basit bir topraktan, ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından verilmesi hakikatıdır. Evet, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُوا دُلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ işeyi ve infakı Cenabı ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi ve meminden betin fil ard illa ala llahi rizqaha ve ya'lem mustaqarraha ve mustad'aha kullun fi kitabim mubin ayeti dahi bütün insanların ve hayvanların rızıklarını taahüt ve tekeffül rabbani altına aldığı hem ve kayim min dabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves alim ayeti de rızkı tedarik edemeyen aciz ve iktidarsız olan zayıf biçarelerin rızıklarını umulmadık yerden belki gayiptan belki hiçten mesela denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden ve bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gayiptan infaklarını bil fiil tekefül ederek bil müşahede vermekle esbabperest insanlara dahi esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi pek çok ayatı Kur'aniye ve hatsiz şevahidi kevniye bir ittifak her bir zihayatın bir tek rezakı zülcelal'in rahimiyetiyle beslendiklerini gösteriyorlar. Evet bir nevi rızık isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından. Onlar yerlerinde mütevekkilane dururken rızıkları onlara koşup gelmesi ve aciz yavruların nafakaları hayret nümun tulumbacıklardan ağızlarına akması ve o yavrulara bir parça iktidar ve azıcık bir ihtiyar gelmesiyle süt kesilmesi hususan insan yavrularına analarının şefkatleri yardımcı verilmesi bedahiyetle ispat eder ki helal rızık iktidar ve ihtiyar ile mütenasiben değildir belki tevekkül veren zaaf ve acze nispeten geliyor. Ekseriyetçe sebebi hüsran olan hırsı tahrik eden iktidar ve ihtiyar ve zekavet bir kısım büyük ediplerde o edipleri bir nevi dilenciliğe kadar sevk ettiği gibi zekavetsiz kaba çok âmi adamların tevekkülvari iktidarsızlıkları dahi onları zenginliğe etmesi ve kem âlimin âlimin ayet mezahibu وَجَاهِلِنْ cahilin تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا darb mesel olması ispat eder ki, rızkı helal, iktidar ve ihtiyar kuvvetiyle kazanılmaz, buldurulmaz. Belki çalışmasını ve sayini kabul eden bir merhamet tarafından verilir ve ihtiyacına acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Fakat rızk ikidir. Biri, yaşamak için hakiki ve fıtri rızktır ki, taahhüdü Rabbani altındadır. Hatta o kadar muntazamdır ki bedende yağ vesaire suretinde iddihar olunan fıtri rızık hiç olmazsa 20 günden ziyade bir şey yemeden yaşatır. Hayatını idame eder. Demek 20-30 günden evvel ve bedende müddehar olan fıtri rızkı bitmeden zahiren açlıktan vefat edenler rızıksızlıktan değil belki sui itiyattan ve terk adetten neşet ed eden bir hastalıktan vefat ederler. İkinci kısım rızık, itiyat, israf ve suy istimalat ile tiryaki olup, zaruret hükmüne geçen mecazi ve suni rızıktır. Bu kısım ise taahhüdü rabbani altında değil, belki ihsan'a tabidir. Kah verir, kah vermez. Bu ikinci rızıkta odur ki, medar saadet ve lezzet olan iktisat ve kanaatla sahih helali, bir nevi ibadet ve rızık için bir fiili dua bilerek. Müteşekkirane ve minnettarane o ihsanı kabul edip hayatını saadetkârane geçirir. Ve bedbaht odur ki medarı şekavet ve hasaret ve elem olan israf ve hırs ile saye helali bırakarak her kapıya başvurup tembelkârane ve zalimane ve müştekiyane hayatını geçirir belki öldürür. Nasıl ki mide bir rızık ister, öyle de kalp ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi Rezzak Rahim'den rızıklarını isterler ve müteşekkirane alırlar. Her birisine ayrı ayrı ve onlara layık ve onları memnun ve mütelezziz eden rızıkları hazine-i rahmetten ihsan edilir. Belki Rezzak Rahim onlara daha geniş rızık vermek için göz ve kulak, kalp ve hayal ve akıl gibi o latifelerin her birisini hazine-i rahmetinin birer anahtarı hükmünde yaratmış. Mesela göz kainat yüzündeki hüsün ve cemal gibi kıymetdar cevher hazinelerinin bir anahtarı olduğu misillü ötekiler dahi her biri birer alemin anahtarı olur, iman ile istifade eder. Yine sadedimize dönüyoruz. Bu kainatı yaratan zatı Kadir-i Hakîm Nasıl ki kainattan hayatı bir hülasa i olarak halk edip umum maksatlarını ve isimlerinin cilvelerini onda temerküz ettiriyor öyle de hayat âleminde dahi rızkı bir cemiyetli merkez şuunat yaparak ihtiha ihtiyacını ve zelki rızkıyı zihayatta halk ederek hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür ve minnettarlık ve perestişlik ile rububiyetine ve sevdirmesine karşı mukabele ettiriyor. Mesela çok geniş olan Memleket-i Rabbaniye'nin her tarafını hususan melaike ve ruhaniler ile semavatı ve ervah ile alemi gaybı şenlendirdiği gibi maddi alemi dahi hususan hava ve arzı her vakit ve her tarafını zîruhun, hususan kuşların ve kuşçukların vücutları ile şenlendirmek ve ruhlandırmak hikmetiyle İhtiyacı rızkî ve rızkın zevki, pek kuvvetli bir kamçı olarak, hayvanları ve insanları rızk peşinde koşturmakla tahrik ederek, tembellikten ve ataletten kurtarıp gezdirmesi, şu ı rububiyetin bir hikmetidir. Eğer bu hikmet gibi mühim hikmetler olmasaydı, ağaçların erzakını onlara koşturduğu gibi, hayvanların da mukannen olan tayinatlarını onlara zahmetsiz bir surette fıtri hacetlerini koşturacaktı. İsmi Rahim ve Rezzak'ın cemallerini ve vahdaniyete şehadetlerini tam görmek için zemin yüzünü birden ihata edip müşahede edecek bir göz bulunsa kış ahirinde erzakları bitmek üzere olan hayvanat kafilelerine imdad-ı gaybi ve ihsan-ı rahmani olarak nebatatın ellerine verilen ve ağaçların başlarına konulan ve validelerin sinelerine takılan ve sırf hazine-i rahmetten gayet leziz ve gayet çok ve gayet mütenevi taamları ve nimetleri gönderen rezzak Rahimin bu cilve-i şefkatinde ne kadar şirin bir güzellik, ne kadar tatlı bir cemal bulunduğunu görecek ve ondan bilecek ki, bir tek elmayı yapıp bir adama hakiki bir rızk olarak mün'imane veren yalnız öyle bir zat yapar verir ki, Mevsimleri gece ve gündüzleri çevirir ve küreyi arzı bir sefini ticariye gibi gezdirerek mevsimlerin mahsulatlarını onunla zemindeki muhtaç misafirlerine getirir. Çünkü o elmanın yüzünde bulunan sikkey-i fıtrat ve hatemi hikmet ve turray i samediyet ve mühür-ü rahmet bütün elmalarda ve sair meyvelerde ve bütün nebatat ve hayvanatta bulunduğundan o tek elmanın hakiki maliki ve saniî elbette ve herhalde o elmanın emsali ve hem cinsi ve kardeşleri olan bütün sekeni arzın ve onun bahçesi olan koca zeminin ve onun fabrikası olan ağacının ve onun tezgahı olan mevsiminin ve onun terbiyegahı olan bahar ve yazın Malikü Zülcelali ve Halikü Zülcemali olacak başka olamaz. Demek her bir meyve öyle bir mühürü vahdettir ki onun ağacı olan arzın ve onun bahçesi olan kainat kitabının katibini ve saniini bildirir ve vahdetini gösterir ve meyveler adedince vahdaniyet fermanının mühürlendiğine işaret eder. Risaletün Nur ismi Rahim ve ismi Hakimin mazharı olduğundan bu rahimiyet hakikatının çok lemlarını ve çok sırlarını risale Nur çok eczalarında beyan ve ispat ettiğinden ona havale ile bu pek büyük hazineden Alimin müsaadesizliği cihetiyle, bu kısa işaretle iktifa edildi. İşte bizim seyyah diyor ki, elhamdülillah her yerde aradığım ve her şeyden sorduğum hâlikımın ve malikimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eden, 33 üç hakikatı gördüm ve dinledim. Her bir hakikat, güneş gibi parlak, karanlık bırakmaz, dağ gibi kuvvetli ve sarsılmaz ve her biri tahakkukuyla vücuduna gayet kat'î şehadet eder ve ihatasıyla vahdetine gayet zahir delalet eder. Vesair erkan-ı imaniyeyi dahi içinde kuvvetli ispat etmekle beraber, mecmu hakikatlerin icmağı ve ittifakı, imanımızı taklitten tahkike ve tahkikten ilmel yakine ve ilmel yakinden aynel yakine ve aynel yakinden hakkel yakine iblâ ediyor. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ min مِنْ فَضْلِ رَبِّي اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدْيَ لَوْلَا اَنْ Allah. اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ İşte bu pür merak seyyahın, bu üçüncü menzilde müşahede ettiği dört muazzam hakikatlardan aldığı envar-i imaniyeye gayet kısa bir işaret olarak, birinci makamın ikinci babında üçüncü menzilin hakikatlarına dair şöyle denilmiş La ilahe illallahul vahidul ahadul ledi dell ala vahdetihi fi vücubi vücudihi müşahedetü azameti ihadati hakikatil fettahiyyeti bi fethi s li erba'i mi'eti nev'in min zevil hayati mükemmele bila kusurin bi şehadeti fennin nebati vel hayvan. ve keza مشاهدة عظمة إحاضة حقيقة الرحمانية الفاسعة المنتزمة بلا نقصان بالمشاهدة والعيان وكذا مشاهدة عظمة حقيقة الإدارة المحيضة لجميع ذي الحياة والمنتظمة بلا خطاء ولا نقصان وكذا مشاهدة عظمة إحاضة حقيقة الرحيمية وال عاشة الشاملة لكل المرتزقين المكننة في كل وقت الحاجة بلا سهو ولا نسيان جل جلاله رزاقها الرحمن الرحيم الحنان المنان وعم نواله وشمل إحسانه ولا إله إلا هو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعدد جميع حروف رسائل النور المضروب تلك الحروف في عشرات دكائك جميع عمرنا في الدنيا والآخرة مع ضرب مجموعها في ذرات وجودي في مدة حياتي Vofirli ve lümen yüginini fi nşr resa'il-nur ve kitabetiha bi-cıdaqet bi-kulli salat minha ve l-ābā'ina ve l-sadatina ve şiyyuxina ve l-akwatinā ve ve bir rahmetike ya erhamer rahimin amin ve akhir davawahum enel hamdulillahi rabbil alamin bu risalenin mahalli zuhuru olan şu memleket muhitinde risaletin nurun say risaleleri bulunmadığından ve ihtiyarsız olarak burada telif edildiğinden ayetül kübra gibi risalelerde zahiri bir tekrar suretinde Başka sözlerin ve lemlaların bir kısım mühim meseleleri zikredilmiş ve buralardaki şakirtlere nispeten her biri birer küçük Risaletün Nur hükmüne geçmek hikmetiyle böyle yazdırılmış. Bu müsveddenin birinci tebliği bir mübarek zat tarafından oldu. O zatın tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada kayda layık şöyle latif ve manidar bir tevafuk gördük ki o nüshanın satırları başında elifler 666 olarak yazılmıştır. Bu hal ise Hazreti İmam Ali radıyallahu an tarafından bu hususi risaleye verilen Ayetül Kübra namının Cifrî ve Ebcedî makamı olan 666 adedine tam tamına muvafakati ve mutabakati ile bu risalenin bu nama liyakatını gösterir. Hem ayet Kur'aniyenin adedi olan 6666'nın dört mertebesinden Üç mertebesine tevafuku dahi, bu risalenin, ayatın bir lem'ası olduğuna bir işarettir diye telakki ettik. Sait Nursi Bugünlerde, manevi bir muhaverede, bir sual ve cevabı dinledim. Size bir hülasasını beyan edeyim. Biri dedi, Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir din sizi susturmak için yüzde birisi kafi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Ona cevaben dediler: Risale-i Nur yalnız bir cüzi tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor, belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen kalbi umumiyi ve etkar-ı ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdanı umumiyi Kur'an'ın icazı ile ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara hakkal yakîn derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryakasiyetinde mucerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerekir ki bu zamanda Kur'an-ı mucizül beyanın icazı manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber İmanın hatsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diye uzun bir mükaleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hatsiz şükrettim. Kısa kesiyorum. Sait Nursi.